288. mektup. Bu mektup Seyyid Enbiya İmparuri'ye yazılmıştır. Nafile namazları cemaatle kılmak caiz olmadığı bildirilmektedir. Bizleri peygamberlerin en üstününe uymakla şereflendiren ve dinde bidatler çıkarmaktan koruyan yüce Allah'a hamd olsun. Delalet, sapıklık yuvalarını yıkan ve hidayet sancağını dalgalandıran Resule ve O'nun temiz âline ve seçilmiş ashabının hepsine salat ve selam olsun. Zamanımızda âlim olsun, cahil olsun, Müslümanların çoğu nafile ibadetleri yapmaya çok önem veriyorlar. Farzları yapmakta gevşek davranıyorlar. Farzların içinde bulunan sünnetleri ve müstahapları gözetmiyorlar. Nafilelere kıymet veriyorlar. Farzları aşağı görüyorlar. Farz namazları müstahap olan zamanlarında kılan yok gibidir. Sünnet olan cemaatin çoğalmasına hatta namazı cemaatle kılmaya aldırış etmiyorlar. Farzları gevşeklikle üşenerek kılmakla vazifeyi bitirdiklerini zannediyorlar. Aşure gününe, Berat gecesine, Recep ayının 27. gecesine ve bu ayın Regaib gecesinin dedikleri ilk cuma gecesine çok önem veriyorlar. Bu zamanlarda büyük cemaatler nafile namazlar kılıyor. Bu cemaatleri iyi ve güzel sanıyorlar bunların şeytanın aldatması olduğunu, günahları sevap olarak gösterdiğini anlamıyorlar. Şeyhülislam İsamettin İsferain'i şerhi vikaye haşiyesinde ''Nafileleri cemaatle kılmak ve farz namazları cemaatsiz yalnız kılmak şeytanın aldatmalarından biridir.'' buyurdu. ''Nafile namazları cemaatle kılmak mekruh kötü olan bidatlerdendir.'' Son peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse dinimizde bulunmayan bilgiyi meydana çıkarırsa o şey kötüdür. Hadis-i şerifinde bildirildiği bidatlerdendir. Nafile namazı cemaatle kılmanın mekruh olduğunu fıkıh kitaplarının çoğunda yazılmıştır. Herkes çağrılır, büyük cemaat yapılırsa mekruh olur diyenler de vardır. Buna göre herkese haber vermeden caminin bir köşesinde bir iki kişi cemaatle kılarsa mekruh olmaz. Üç kişi kılarsa mekruh olur ve olmaz da diyenler oldu. Dört kişinin cemaatle nafile kılması söz birliğiyle mekruhtur denildi. Doğrusu böyledir diyenler de oldu. Siraciye Fetva kitabında teravih ve güneş tutulması namazlarından başka olan nafileleri cemaatle kılmanın mekruh olduğu bildirilmektedir. Riyasiye Fetva kitabında Şeyhülislam Serahi radiyallahu an buyuruyor ki, Nafile namazı cemaatle kılmak, Ramazan'dan başka zamanlarda herkes çağrılırsa mekruh olur. Bir iki kişi imama uyarsa mekruh olmaz. Üç kişi olursa şüphelidir. Dört kişi olursa söz birliğiyle mekruh olur dedi. Hulasa kitabında nafile namazı cemaatle kılmak, herkese çağırarak olursa mekruhtur. Ezan ve ikamet okunmadan caminin bir köşesinde kılınırsa mekruh olmaz diyor. Şensül Eymme Hulvani buyurdu ki, İmamlardan başka üç kişi ise söz birliğiyle mekruh olmaz. Dört kişi ise mekruh olur da denildi, olmaz da denildi. Fakat mekruh olması daha doğrudur. Şafii fetvalarında nafile yalnız Ramazan'da cemaat kılınır. Herkese haber verilirse yani ezan ve ikamet okunursa bu da mekruh olur. Kimseyi çağırmadan ve bir iki kişi kılarsa mekruh olmaz. Üç kişi olursa şüphelidir. Cemaat dört kişi olursa söz birliğiyle mekruh olur diyor. Böyle haberler daha pek çoktur. Fıkıh kitapları bu haberlerle doludur. Sayı bildirmeyerek mekruh olmaz diyen bir haber işitilirse bunu yukarıda bildirdiğimiz gibi anlatmak lazımdır. Genel olarak bildirileni şartı olarak anlamalı. 2-3 kişi için caiz olduğu bildirilmiştir demelidir. Çünkü Hanefi mezhebindeki usul kitaplarında şartsız olarak bildirilen şartsız bırakılırsa da Şartsız bildirilen haberlerden şartısını anlamak caiz hatta lazım olduğu bildirilmiştir. Şartı olarak anlamadığımızı, şartsız olduğunu anladığımızı bir an için düşünürsek bu şartsızlık yukarıdaki şartı habere aykırı olur. İki kuvvetli haber birbirini bozmuş olur. Halbuki bu iki haberin kuvveti eşit değildir. Çünkü mekruh olduğunu bildiren haberler hem daha çoktur hem de beğenilmiş ve fetva halini almıştır caiz diyen haberler böyle değildir. İki haberde kuvvetlidir desek, bir şeyin hem mekruh hem de mübah olduğunu bildiren haberler olunca mekruh olduğu kabul edilir. Böylece ihtiyat gözetilmiş olur. Usul-i fıkıh âlimleri böyle buyurmuştur. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldı ki Aşure günü ve Berat ve Regaip geceleri camilerde toplanarak cemaatle namaz kılan yüzlerce kişiler bu toplantılarla sevap kazandıklarını sanıyorlarsa da Bunlar fıkıh alimlerinin söz birliğiyle mekruh dedikleri işi işlemektedirler. Mekruhu iyi bilmekse büyük cemiyetlerin işidir. Çünkü haramı mübah bilmek küfür olur. Mekruhu mübah bilmek ondan bir basamak aşağıdır. Bu işin çirkinliğini iyi anlamalı. Mekruh olmaktan kurtulmak için ezan ve ikamet okumadıklarını ileri sürüyorlar. Evet, ezan okunmayınca mekruh olmayacağını bildiren birkaç haber vardır. Fakat bir iki kişi olmak ve caminin bir köşesinde kılmak şartıyla mekruh olmaz demişlerdir. Böyle olmazsa bu alimlere göre de mekruh olur. Haber vermek yalnız ezan ve ikamet demek değildir. Birbirine söylemekle de, de olur. Böylece binlerle kimse nafile kılacaklarını birbirine yaymaktadır. Haşure günü ve sayılı zamanlarda mahalle mahalle birbirine haber veriyorlar. Filan şeyhin, filan imamın camine gidelim, ''Cemaatte namaz kılınacak.'' diyorlar. Böyle haberleşmek, ezandan ve ikametten daha kuvvetli olmaktadır. Haber vermek şartı tam yerine gelmektedir. Haberleşmenin ezan ve ikamet olacağını açıklayan birkaç habere uysak bile, yukarıda bildirdiğimiz gibi bir iki kişinin cami köşesinde kılması şartı da vardır. Şunu da bildirelim ki, nafile ibadetleri gizli yapmak lazımdır. Böylece riya ve gösteriş tehlikesi olmaz. Cemaatle kılmak böyle değildir. Farzları açıkça yapmak, herkese göstermek lazımdır. Çünkü farzlarda gösteriş olmaz. Bunları cemaatle kılmak bunun için uygundur. Bundan başka cemaatin çok olması fitne uyandırır. Bunun için deriki cuma namazında sultanın veya vekilin bulunması şart olmuştur. Böylece fitne çıkmak tehlikesi ortadan kalkmıştır. Bu mekru cemaatlerde fitne uyanma korkusu daha çoktur. Bu bakımdan da bu toplantılar islamiyete uygun değildir, yasaktır. Hadisi i şerifte ''Fitne uykudadır, bunu uyandırana Allah lanet etsin.'' buyurdu. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, İslam valilerinin, hekimlerinin ve koruyucu kimselerin böyle toplantıları dağıtmaları lazımdır. Bunun için sıkı davranmaları, sıkıştırmaları yerinde olur. Böylece fitneye yol açan bir bidat ortadan kalkmış olur. Her şeyin doğrusunu Allah-u Teala bilir doğru yolu gösteren ancak odur. 289. mektup Bu mektup Mevlana Bedrettine yazılmıştır. Kaza ve kaderin ince bilgilerini anlatmaktadır. Allahu Teala'nın ismine sığınarak mektubunu yazmaya başlıyorum. Kaza ve kaderin ince bilgilerini kullarından seçmiş olanları bildiren ve doğru yoldan sapmamaları için cahillerden saklayan Allahu Teala'ya hamd ederim. Kaza ve kaderin esaslarını din cahilleri anlayamayıp doğru yoldan kayar. İnsanları iş yerinde mecbur, esir veya hakim yaratıcı sanmak tehlikesine düşer. Allah-u Teala peygamberlerinin en üstünüyle kullarına doğru yolu, doğru bilgiyi gösterdi. Yanlış düşünen cahillerin ve asilerin özür bahane etmelerine meydan bırakmadı. O büyük peygambere ve akrabasına ve ashabının hepsine bizden iyi dualar ve selamlar olsun. Onun ashabının her biri allah Teala'ya itaat edenlerin ve kadere inanıp kazaya rıza gösterenlerin en iyisidir kaza ve kader bilgisini çok kimseler anlayamamış, doğru yoldan ayrılmıştır. Bu bilgi üzerinde akıl yürütenler vehim ve hayallerine kapılmıştır. Bunlardan bir kısmı insanların isteyerek yapmadığı işlerde cebir, zorla olduğunu sanmış, çokları da insanların her işi yaratarak yaptığını, isteyerek yapılan işlere Allahu Teala'nın karışmadığını söylemiştir. Üçüncü anlayış şekli de doğru yolda gidenlerin, İslamiyeti iyi anlayamayanların sözüdür ki bunlar fırka inancıye ismiyle müjdelenmiş olan ehli sünnet -i vel cemaat'tendir. Allahu Teala o yüksek âlimlerden ve onların yolunda gidenlerden razı olsun. Bunlar birinci ve ikinci kısımda olanlar gibi taşkınlık yapmamış, orta yolu seçmişlerdir. Ehli sünnet reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu an sordu. Allahü Teala insanların istekli işlerini onların arzusuna bırakmış mıdır? Allahü Tala, robobiyetini yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü aciz kullarına bırakmaz buyurdu. Kullarına işleri zorla mı yaptırıyor? Allahü Tala adildir. Kullarına zorla günah işletip sonra cehenneme sokmak onun adetine yakışmaz buyurdu. O halde insanların istekli hareketi kimin arzusuyla oluyor? Kim yapıyor? İşherin insanların arzusuna bırakmamış ve kimseyi cebretmemiştir. İkisi arası olay gelmiştir. Yaratmayı kullarına bırakmadığı gibi zorla da yaptırmaz. İşte elüsünne sünnet âlimleri diyor ki kulların ihtiyarı, isteklisi, hareketlerini, işlerini Allahu Teala icat etmekle yaratmaktadır. Onun kudretiyle var oluyor. Fakat insanın kudreti de karışmadadır. İstekli hareketlerimiz Allahu Teala'nın kudretiyle yaratılır ve bizim kudretimizle de kasfedilmiş olur. Ehl-i Sünneten Ebül Hasan Aliye Şarîye göre, insanların istektiği yerine kendi ihtiyarları yani seçim hakları ve kudretleri hiç karışmaz. Yalnız kul bir iş yapmak isteyince Allahu Teala o işi hemen yaratmaktadır. Adeti ilâhisi hep böyledir. İşin yapılmasında kulun kudretinin tesiri olmaz. Bu sözü Cevriye mezhebinin sözüne yakındır. Bunun için Eşari mezhebine Cebri mütevasıt denilmektedir. Büyük alim Ebu'l-İshak İsferaini buyuruyor ki, insanların yaptığı istekli hareketlerinin meydana gelmesinde kendi kudretleri de işe karışmaktadır. İşi iki kudretin bir araya gelmesiyle yapılıyor. Biri kulun kudreti, ikincisi Allahu Teala'nın kudretidir. Ayrı iki kuvvet tesiriyle bir iş meydana geliyor diyor. Eş'ari'den Ebu Bekir Bakillani buyuruyor ki, insanın kudreti işin meydana gelmesinde değil, işin iyi veya fena olmasına yani taat veya günah olmasına tesir eder. Maturidi mezhebi de böyledir. Bu zatî kulun yani İmam-ı Rabbani'nin anladığına göre insanın kudreti işi yapmasında da iyi veya fena olmasına da birlikte tesir etmektedir. Çünkü, işin meydana gelmesine tesir etmeyip, yalnız iyi veya fena olmasına tesir eder demek manasızdır. Çünkü, işin iyi veya kötü olması, işin yapılmasıyla meydana çıkar. Fakat bunun içinde aynı kuvvetin ayrıca tesir etmesi lazımdır. İşin yapılması başkadır, iyi veya fenalığının yapılması başka. O halde, işin iyi veya fena olması için de kuvvetin ayrıca tesiri lazımdır demek yanlış olmaz. Ebu'l-Hasine Eşari böyle demiyor. Halbuki insanların kudretini Allahu Teala yarattığı gibi bu kudretin tesirini de Allahu Teala yaratmaktadır. Bunun için kulun kudretinin tesir ettiğini söylemek hakikate daha yakın olur. Eşari mesebe Allahu Teala'nın kullarını cebrettiğini bildirmiş oluyor. Çünkü kulda ihtiyarın yani beğenildiğini yapmak bulunmadığını ve kulun içinde kendi kuvvetinin hiç tesiri olmadığını bildiriyor. Bu mezhebi Cebriye'den ayıran şey, Cebriye mezbinde bir insan bir işi yaptı demek mecazdır. Yani o istekteği işi yalnız Allahu Teala yapmıştır. O insanın eliyle yapmıştır. İnsanda kudret yoktur derler. Eşari ise işi yapan hakikaten insandır. Ancak insanın isteğiyle değil, Allahu Teala'nın istemesiyle yapmıştır. İnsanda ihtiyar yoktur diyor. Ehl-i Sünnet'ten Eşari'den başkaları kulun kudreti yaptığı istekli işte tesir eder diyor. Eşari ise kudreti ancak işin yaratılmasına sebep olup yaratılmasında tesir olmaz diyor ki, her ikisine göre de işi insan yaptı demek doğru olur. Ehl-i Sünnet Cebriye'den böylece ayrılmış olur. Cebriye mezhebinin insanın istekli işlerini hakikaten yaptığını kabul etmemesi İşi insan yaptı demek mecazdır demesin küfür Kur'an-ı Kerim'i inkar etmektir. Temhid kitabının sahibi Ebu Şükürü i Sülemi rahmetullahi aleyh diyor ki, Cebriye mezhebinde işi insanın yapması mecazdır, görünüştür, İnsanda kudret yoktur, kullar rüzgarla sallanan yaprak gibidir, İnsanların her hareketi ağacın hareketi gibi mecburidir diyenler kafi olur. Yine diyor ki, cevriyenin, kulların iyi kötü bütün işleri, hakikat onların değildir. İhtiyari hareketleri de yapan yalnız Allah'tır, sözleri de küfürdür. Sual İmam-ı Eşari insanın içinde kudretinin tesiri yoktur, hakikatte insanın ihtiyarı da yoktur dediği halde, işi yapan hakikatte kuldur demesi doğru mudur? Cevap İnsan kudretinin işinde tesiri yoksa da Allahu Teala işi yaratması için onun kudretini sebep kılmıştır. Allahu Teala'nın adaleti şöyle ki: insan kudretini ve ihtiyarını bir iş için kullanınca Allahu Teala o işi yaratıyor. İnsanın kudreti böylece işini yapmasına sebep oluyor. İşlerin yapılmasına tesir etmiş oluyor. Çünkü kulun kudreti olmadıkça adaleti ilahi o işi yaratmamaktadır. Bu adete göre işi yapan insandır demek hakikatte doğru oluyor. İcari mesebeni doğru yola uydurmak ancak böyle olur. Başka türlü anlatanları şüpheli dinlemelidir. Ehl-i sünnet âlimleri kadere inanmış, kaderin hayırlısı, şerlisi, iyisi, kötüsü, tatlısı, acısı hep Allahu Teâlâ'dandır demiştir. Çünkü kader var etmek, yaratmak demektir ve her şeyi yapan, yaratan ancak Allahu Teâlâ'dır. Mu'tezile yani kaderi ya fırkası, kaza ve kadere inanmadı. İşlerin yalnız kulun kudretiyle hasıl olduğunu zannetti. Şerler, kötülükler Allahu Teala'nın kazasıyla olsaydı bunlar için azaf yapmazdı. Bunlara azaf yapmasın zulüm olurdu dedi. Böyle sözleri söylemek zulümdür. Cahilce sözdür. Çünkü kaza ve kadere inanmakla kulun ihtiyarı ve kudreti gitmez. Kaza demek... Bir insanın bir işi kendi iradesiyle yapıp yapmayacağını Allahu Teala'nın önceden bilmesi demektir ki insanda iradenin bulunduğunu göstermektedir. Kazaya inanmak iradenin, ihtiyarın yok olmasına sebep olsaydı Allahu Teala da yaratmaya mecbur veya mani olurdu. Çünkü ezelde her şeyin var olacağını bildiyse onu yaratmaya mecbur olurdu. Yokluğunu bildiyse yaratması memnu olurdu. Kazaya inanmak Kulda ihtiyarın bulunmasına inanmaya mani olsaydı Allahu da irade ve ihtiyarın bulunmasına inanmaya mani olurdu. Allahu Teala'nın yaratacağı şeyleri ezelde bilmesi irade sıfatını yok etmediği gibi kullarının yapacağı şeyleri de ezelde bilmesi kulların irade ve ihtiyar sahibi olmalarına mani değildir. Evet İnsanların kudreti azdır, işi yalnız insan kudreti yapar demek pek alakasız olur ve düşüncesizliğin son derecesidir. Mu'tezili'nin burada da doğru yoldan ayrılmış olduğunu Maveraün Nehir, Türkistan'da Seyhun ve Ceyhun Nehirleri arasındaki geniş yer alimleri bildirmiş, bunların sözü mecusilerin ateşe tapanların sözünden daha fenadır demiştir. Çünkü mecusiler Allahu Teala'nın bir şeriki ortağı varsanmışlardır. Mu'tezile ise sayısız ortak var demiştir. Yani insan işini kendi kudretiyle yapmakta, yaratmaktadır diyerek insanları Allahu u Teala'ya şerik ediyorlar. İnsanların çoğu tembel olduğundan ve niyetleri kötü olduğundan özörü bahane arıyor. Sualden, azaftan kurtulmak için eşari hatta Cebriye mezhebine yanaşıyor. Bunlar bazen insanın hakikatte ihtiyarı yoktur, işi insanın yapması mecazdır, görünüştedir diyor. Bazen de insanın ihtiyarı azdır. Her şeyi yapan Allahu Teala'dır diyor. Bu söz cebriye mesebine kayıyor. Bunlar bazı tasavvuf büyüklerinin sözlerini öne sürüyor. Mesela iş yeri yapan birdir. Hiçbir şey yoktur. Yalnız o vardır. İnsanın içinde kudretinin tesiri yoktur. İnsanın hareketi ağacın sallanmasın gibidir. İnsanın varlığı da iş yeri de çöldeki serap gibidir bir görünüşten başka bir şey değildir gibi sözler bu gevşek tembellerin kötü söylemlerini ve işlerini destekliyor. Her şeyin doğrusunu ancak Allahu Teala bilir. Bildiğimiz kadar bunlara şöyle cevap verebiliriz ki Eşare'nin dediği gibi eğer ihtiyar hakikaten bulunmasaydı Allahu Teala kulların zulmettiğini bildirmezdi. İnsanın yaptığı işte kendi kudreti tesir etmeyip kudreti yalnız için yaratmasına sebep olsaydı İnsanların kötü işlerine zulüm denmezdi. Halbuki Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde insanların zulüm işlediklerini bildiriyor. İnsanın gücü işi yaratmasına tesir etmeyip yalnız sebep olsaydı zulüm buyurmazdı. Evet, Allahu Teala'dan gelen elemlerde azaplarda insanın ihtiyarı karışıyor. Fakat bu zulüm olmaz çünkü Allahu Teala kayıtsız şartsız malikimiz sahibimizdir. Mülk yalnız onundur mülkünü istediği zaman kullanır hiç zulüm olmaz fakat insanların zulüm ettiklerini bildirmesi insanda ihtiyarın bulunduğunu göstermektedir. Burada zulüm mecaz olması düşünülemez, hakikatler zarureti olmadıkça mecaz yapılmaz. İnsanların iradeleri, ihtiyarları zayıftır, azdır sözüne gelince. Eğer Allahu Teala'nın ihtiyarı yanında azdır denirse veya insanların ihtiyarı yalnız olarak işleri meydana getirmez demek istenirse doğru olur. Fakat eğer ihtiyarı işerin yapılmasına tesir etmez denirse doğru olmadığını yukarıda bildirdik. Allahu Teala kullarına yapabilecekleri şeyleri emretmiştir. İnsanları zayıf yarattığı için her emrinden kolaylık göstermiştir. Nisa suresi 27. ayetinde mealen Allahu Teala size hafif, kolay emretmek istedi. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır buyuruldu. Allahu Teala hakimdir. Her şeyi yerinde, uygun olarak yapar. Rahûftur. Acımaya layık olmayanlara da acıyıcıdır. Rahimdir. Ahirette sevdiklerine yani küfrana nimet etmeyenlere yani müminlere cennet ihsan edicidir. Kullarına yapmayacakları şeyi emretmek hikmetine, refine yakışmaz. Kullarına kaldıramayacak büyük kayayı kaldırmayı emretmeyip herkesin çok kolay yapacağı kıyam, rüku, secde, ufak bir ayet okumakla meydana gelen namazı emretmiştir. Namaz kılmak herkes için çok kolaydır. Ramazan-ı Şerif orucu da pek kolaydır. Zekatı da çok hafif emretmiş, malın hepsini değil, kırkta birini verin demiştir. Hepsini veya yarısını vermeyi emretseydi kullarına güç olurdu. Merhameti pek fazla olduğundan emri tam yapılmazsa daha da hafifletmiştir. Mesela abdest alamayanlara teemmüm etmeyi, namazda ayak üzere duramayanlara oturarak kılmaya, oturamayanlara yatarak kılmaya, rükû ve secde yapamayanlara ima oturup rükû ve secde için az eğilerek kılmaya, bunlar gibi daha nice nice kolaylıklara izin vermiştir. İslamiyetin emirlerine dikkatle insafla bakan bu kolaylıkları görür. Allahu Teala'nın kullarına ne kadar çok merhameti olduğunu peki anlar. Emirlerin pek kolay olmasının bir şahidi de çok kimselerin emir olunan ibadetlerin daha artmasını istemesidir. Namazın orucun artmasını isteyen çok görülmüştür. Evet, ibadet yapmak güç gelen kimselerde yok değildir. Böyle kimseler normal insan değildir. Böyle bozuk kimselere ibadetlerin zor gelmesine sebep nefislerinin karanlığı ve şehvani arzularının kötülüğüdür. Bu karanlık ve kötülükler nefsi emmareden hasıl olmaktadır. Nefsi emmare Allahu Teala'nın düşmanıdır. İman ve ibadet etmek müşriklere güç gelir. Ve Bakara suresi 45. ayetinde mealen namaz kılmak yalnız müminlere Allahu Teala'dan korkanlara kolaylık getirir, buyurmuştur. Bedenin hastalığı, ibadetlerin yapılmasını güçleştirdiği gibi batının, kalbin ve ruhun hasta olmasından güçleştirir. Allahu u Teala isâmiyeti nefse emmâreyi yani kötülük isteyici arzularından, adaletinden vazgeçirmek için gönderdi. Nefsin istekleri ve isamiyetin istekleri birbirinin zıttıdır, aksidir. O halde ibadetleri yapmaktan güçlük çekmek, nefsin kötülüğünü gösteren bir alamettir. Nefsin arzularının kuvveti bu güçlüğün çokluğuyla ölçülür. Nefsin hevası, istekleri kalmayınca güçlük de kalmaz. Sofiye-i Aliye'den bazısının insanda ihtiyarın bulunmadığını veya kuvvetsiz olduğunu gösteren birkaç sözünü yukarıda yazmıştık. Tasavvuf büyüklerinin isamiyete uymayan sözlerine hiç kıymet verilmez. Nerede kaldı ki ücret ve sened olarak kullanılsın? Yani bir iddiayı, düşünceyi ispat için böyle sözleri şahit göstermek hiç doğru olmaz. Şunu da ilave edelim ki, Sofiyye-i Aliye'nin uymayan bazı sözleri halin kapladığı zamanda keşf yoluyla anladıkları bilgilerdir ki o zaman akıl ve şuurları örtülü olduğundan özürlü sayılırlar ve keşifleri yanlış olmuştur. Başkalarının böyle keşiflere sözleri uyması caiz değildir. Böyle sözlere İslamiyete uyacak şekilde mana vermek, kelimelerden anlaşılmayan manayı bırakıp meşhur olmayan manaları vermek İslamiyete uydurmak lazımdır. Çünkü aşıkların, muhabbet sarhoşlarının sözleri çeşitli manalara gelir. Bu manaların arasından doğru ve onların büyüklüğüne yakışan manayı bulup öyle kabul etmek lazımdır. Zamanımızdaki din cahilleri muhiddin Arabi, Celaleddin Rumi, Niyazi Mısri gibi büyüklerin böyle sözlerini ele alarak tasavvufa, tasavvufçulara saldırıyor. Yazdıkları kitaplardan evliyanın sözlerine yanlış manalar vererek hatta onların sözü diyerek uydurma şeyler yazıyorlar. O derin âlimleri İslamiyet düşmanıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Cenab-ı Hak böyle zavallılara isamiyeti, tasavvufu anlamak nasip etsin. Amin.